1972 numaralı konu, Saad bin Muaz'ın kabrinden misk kokusu gelmesi, bir adam Saad bin Muaz'ın kabrinden bir avuç toprak aldı, avucunu açtığında topraktan misk kokusu fışkırdığını gördü, Hazreti Peygamber de buna şahit oldu ve hayret ederek, Sübhanallah, Sübhanallah dedi.